O dansavaklar. O Radyo Türeşir Hava Soruları devam ediyor sevgili sanatseverler. Yağmur, karla karışık yağmur. Bunun halk arasındaki tabiriye sulu sepeten. Evet yanılıyorsunuz. Sulu sepeten. Oktay Demirci trafik mağdurlarından bir tanesi şu anda çetinemekte hayat mücadelesi veriyor. Oktay şu anda hattımızda. Günaydın Oktay Bey. Alo. Oktay. Muhterem. Alo. Günaydın. ne yapıyorsun Oktay nasıl bir mücadele içinde Siz nasıl yağış şu anda ee, Vallahi e, o kelimeyi bilmiyorum bu sezon ilk defa ben bu kullanacağım ama şu anda şehre sulu sepken hakim sulu sepken sulu sepken dinleyiciler sevgili dinleyiciler dünya yağış tarihinin en yavan biçimi sepken şeklinde hem de nasıl sulu sulu sepken sulu sepken yağıyor yani şu anda ve e, yağmurda felç olan e, şehrimiz sulu sevkende sapıttı. Çetin Emeç, e, tamamen geliş yönde de gidiş yönünde de Çetin Emeç'in gidiş yönünde sen hangi noktadasın? Çetin Emeç noktasında ne durumdasın? E, ben bayağıdır yolda olduğum için hak ettiğim yerdeyim. Şu anda e, e, Konya yoluna yaklaştım. Öyle Konya söyleyeyim. yoluna yaklaştı. Tam oralarda bir kaza var. Gördün mü? Yanından geçtin mi? Aa yok. Daha gelmedim oraya. Ya da e, vaziyetlemişler kazayı. Hani o şey... şey e, ne derler o... Köşe köşe bucak e, yırtmacı var ya... Evet, evet. Virajda, virajda yıkma. İyi bilirim. O civarı doğru bir kaza var. Biraz da onun etkisi var. Ben normalde kaza gördüm mü vahiyasık falan diyorum da yağmurlu günlerde kaza yapanlara da gerizekalı diyorum. Kusura bak yani dinleyicilerimiz arasında şu anda bir kazaya dahil olan varsa onlardan çok ya, özür dileriz ama bizi de dinlemeyip deme. de kaza yapanlara da hakikaten diyecek bir şey bulamıyorum. Tabii tabii öyle de deme. Aman herkes dikkat etsin. E, evet. Hakikaten yani şimdi ölümlü kazalarda olmuyor şehrin içinde. Sadece herkesin canını sıkacak. Özellikle kaza yapanların canını en çok sıkacak kazalar olduğu Biraz. Yavaş git. Biraz silecekleri çalıştır. Farını yak. Bunları... Çeşitli şeyler yapılabilir. Ee, yalnız şu anda e, Konya yolu hizasını e, da geçtiğime göre o demir köprü, eski demir köprü orayı da geçtiğime göre hala kar yağıyor. Demek ki bölgesel değil. Bayağı Ankara'da e, karlı karışık yağmur Yani bir kere daha söyleyecek olursak Sulu Sepken, Sulu Sepken! En Sulu... yerel yağışlardan biri olan Sulu Sepken'le ilgili bir türküyle devam ediyoruz Sulu Sepken e, Allah Sulu Sepken bu arada, hey. bu arada Ara Caddelerde de e, Su birikintileri e, Su birikintisi olmaktan çıkmış durumda arabasıyla giden dinleyicilerimiz herhalde bunu fark etmiştir. Henüz yola çıkmamış olan dinleyicilerimizle. Ona göre kendilerini ayarlasınlar. Biz de kızı spor ayakkabıyla gönderdik okula Oktay. Işte. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım şimdi? Al işte. Deri ayakkabı bunlar. Bir şey olmaz dedik de ben şu anda bir baba olarak felç olmuş durumdayım. Of Şu an. Anda... Sulu septen ciğerime yağıyor. Yağar. <gülüyor> Yağar ve ıslatır. Öyle söyleyeyim ıslatır ama soğutmaz Sulu sepkenin özelliğidir Özellikle evet. de e, Amfibik olmayan araçlarla trafiğe çıkmış Dinleyicilerimize e, şunu hatırlatalım Bu su birikintilerinden geçerken Biraz yavaş gidin Bujiler ıslandı mı araç ne olur Orada durur Siz durduğunuz yerde inmeye çalışırsanız Yüzme bilmiyorsanız eğer birikintinin ortasına inersiniz ve tepeden de zaten Sulu sepken Yağir yağir Yeterli <gülüyor> Tabii ki Ankara'mızda araba kullanmak böyle değil. Bu dünya bu yağmur şunu söylüyorum ben, bu yağmur dünyanın neresinde olursa olsun bu tip sıkıntılar olacak diye. Yani... Bu açıklamaları yetillerden önce seni yapman Yetkililer... hakikaten de yetkililerden önce ben yağmayacağım çünkü ben bunu güzel öğrendim yani ne kadar yağdı vallahi bilmiyorum yani çok da fazla yağmadı şehrin göbeğinde hayatı olumsuz yönde etkilememesi gerekiyor diyen dinleyicilerimiz olabilir onlara söyleyeceğim tek şey var yetkililerden önce pışık ideolojik düşünmeyin tabii ki bu yağmur hayatı olumsuz yönde etkileyecek şöyle diyelim hangi 3. Dünya ülkesinde yağarsa yağsın hayatı böyle olumsuz etkilerde doğru şehirleşmiş ha? ülkeleri bir tarafa bırakalım ee, her türlü çarpı kentleşmede bu yağmur böyle etkilerdi. Kimse kimseyi suçlamasın lütfen. Bravo. bravo. Şu anda yalnız benim biraz Zaten moralim bozuldu. Zaten tepeden sulu sepken yağıyor. Bir de ideoloji kamplaşmalara şey yapmayalım. Gerek yok diyoruz. Yalnız biraz moralim bozuldu şu anda. Ee, sulu sepkenden çıktı ve yağmura döndü yağış şekli. İyi daha güzel. İyi, daha mı güzel? Sepkenden iyidir. En Emineyim azından olur. yağmur bildiğimiz şey. Peki Oktay bu ıı, şeyde daha önce biliyorsun alt geçitlerde boğulma tehlikesi yaşayanlar olmuştu. Ben bu sabah hakikaten biraz korktum. Alt evet. geçitten mi geçsem etrafından mı dolaşsam diye. Nasıl evet. alt geçitlerden geçebildin mi? Alt geçitlerde bir problem yok gibi şimdilik. Ee, yoğun trafik dışında alt geçitlerde bir problem yok gibi ee, Ankaralı dalgıçlar daha önce dalgışlar müdahale etmişti. O olaydan bahsediyorsun değil mi? Evet o o Ankara'da da. hakikaten dalgıçlara Abi dalga geçmeyin benle falan demiştir büyük ihtimalle Alkaralı dalgıçlar ama... ...evet trafik olaylarına dalgıçlarımız e, Anadolu'nun göbeğinde müdahale etmek durumunda kalmıştı. Bir daha yaşanmasın diyoruz. E, sepkenler bitsin artık güneşli günler gelsin diyoruz. Biraz da bunu demek için erken e, olduğunun da farkındayız ama ne yapalım? Oktay? Aa! Sevgili dinleyiciler Oktay... Şu anda hattımızda değil, şu anda hattımızda değil, sepkenler aldı onu, aldı götürdü onu. İsterseniz bir sepken türküsüyle devam edelim. Sepkenler aldı onu, aldı da götür. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Come on. Come on İngilizce hadin in demektir sevgili izleyiciler. Bak, Bu sesler aynı, azile yapıyor ve aynı bak yapıyor. Bak yapıyor, bak, hay headedin aynı sesi bak. Bu sesler tamamen azımla yapılmıştı. Işte. Herhalde aynı yaptığını söylememe gerek yok. Aynı Radyomuzun telefonları yani yayı, yani yani yayı. bugüne kadar esprili yarışmalar yaptık efendim e, güzel konularda telefonlar bekledik sizlerden hiç bugünkü kadar çok telefon gelmemişti ihbarlar ihbarlar ihbarlar. Hangi yol kapalı hangi yolda çile içinde dinleyicilerimiz hepsi bize e, ben yandım başkaları yanmasın, yanmasın diye, diye telefon ediyorlar. Az önce Gülcan Hanım şu anda da telefonlarımız çalıyor istersen sen al onları da o sırada Gülcan Hanım aradı. Dedi ki Bilkent tarafından şehrin merkezine doğru trafik tamamen fantuş. Sanki Bilkent tarafından şehir dışına doğru akıyor da. Sanki, Sanki Eskişehir yoluna doğru. Trafik çok rahat. Öyle de değil. O tarafta fantuş. Yani alternatif yollar kullanılsın. Ha alternatif yol neresi? Sürekli batıya gitmek olabilir. Ama evet, doğru. Daha bir sıcak yol. yer. Ekvator'a doğru ilerlemek olabilir. Alternatif bir yaşam yoludur Burada o. Ona da haber vererek çıkın sevgili dinleyiciler. Bu yolu kullanacak olan diğer dinleyicilerimiz. Diyelim. Yok Bu da rahat edersiniz. Bence Ekvator'da yaşasanız. <gülüyor> Buradan da biz çocuğu okula yazdırdık. Şimdi Ekvator tarafına gitmek zor. Ve de okula yazdırdık. Okula spor ayakkabıyla gönderdik bugün. Buyurun koloniyolarla olsunlar şu stüdyoda. Başka bir şey istemiyorum. Vallahi nasıl bir de o kadar da almışsınız botları, modları. Yani ona rağmen ne yapmışsınız siz? Nasıl böyle bir hata yaparsınız ya? Bahir arada... gelir mi acaba birazdan? Bu sabah gelmesi lazım. Çünkü o böyle boynuna kesin bir şey takmıştırsın. Hani erkekler takıyor ya. Aha. Bir işlevi olmayan bir boynu şey. Onu alıp başıma bağlayacağım. başa ağrılarım bir şey yapsın. Niye bir taraftan da kol beni a stüdyolarında olsunlar. Beni ağız stüdyolarında olsunlar. Yani, Su sepken yağ gel. Bu, bu hava seni biraz böyle türkülere e, yaklaştırdı o, gibi hissediyor. Bu hava beni manyağa çevirdi. Manyağa çevirdi. Dur bak şöyle demişler. Çetinemec fantuş. Ee, ge gelmeli gitmeli. Çetiremeç fantuş. Alternatif yollar kullanılsın. Ne kullanacağız ne, onu ne da bilmiyoruz. O da yarın konuşacağız herhalde. O alternatif yollar herhalde evden alternatif yollarla işleri halletmeye çalışacağız. Telefon edebiliriz mesela. incek <gülüyor> İncek mes fena karlı demiş Ali Bey. Sulu sepken Bana falan geçtik demeyiz. kar dedim. demeyin beni. Sulu sepken ya gir, ya gir. Nihan Hanım mesela Çankaya 40, konakla, 40 konaklarda lapa lapa kar yağıyor demiş. Otya da de yağıyor şu anda. Spence Nereden gördük? Benim bu stüdyoda olsunlar. Görkem Hanım da Gop civarında da ciddi kar yağışı var demiş. Yani... Sulu Sepken Yagir Yagir türküsünü de yani 15 dakika içinde 8 kere yaptık. söyledik. Unuttuk vallahi. yani. Valla 8 kere söyledik. E, trafikte olan dinleyicilerimize kolay gelsin. Neyse ki ne Sulu Sepken Yagir Yagir türküsünün ikinci bölümünde Lapa Lapa Yagir Yagir diye devam ediyor. Biraz da güzel haberler o zaman. Ne güzel haberi mi var Oktay Spor ayakkabıyla göndermişim çocuğu okula. Analar babalar siz yapmayın bari. Siz yapmayın. Jambrunuz çıkmadıysa evden yollamayın bugün. Ne öğrenebilir? Ne öğrenebilir çocuk? Ne öğrenecek bugün okulda? Bugün okulda ee, anasının babasının ihmalkarlığını öğreneceksin. Duyarsızlığını öğreneceksin. Öğren. Babasının hayvanlığını öğrenecek ya gir ya gir. <gülüyor> ama bilse senin Bakşam böyle türkümü alıp ya gir ya gir diye türkü söyleyeceğim. Senin böyle türkü çağrısını bilse eee Sulu Sepken ya gir ya gir türküsünü belki Alin şey yapar ya. Yani e, olsun olsunlar. Olsun babam beni böyle gönderdi ama e, güzel de bana bir bot aldı. Onu ben yanından itibaren giyeceğim diye şey yapar. İster misin akşam sana el kaldırsın? Baba bana aldığın o botları neden bugün giydirmedin neden dediğini giydirmedin ben ne diyeceğim. diyeceğim? Bu yaşta babaya el kaldıran kız durumunu düşüreceksin ya. Ve ne yüzünden? Ne? Senin yüzünden. Benim tamamen benim yüzünden Sonra yerde beni tekmelerken... Dürge uyuyor muydu Ali'nin okula giderken? Dürge'nin de suçu var da o sütten kesilmesin diye ben şimdi ona suç atmıyor çalışıyorum. Bir dakika sen yani tamamen senin inisiyatifinde mi oldu? Bir Ege Kayacan inisiyatifi miydi? Ana baba miydin? olarak ama ben üstleniyorum. Üstlen tabii. Sen üstleneceksin. Kim üstlenecek? Ben mi üstleneceğim? Sen üstleneceksin tabii. Sulusepkan yagir yagir. Cige elime yagir yagir Daha diye devam ediyor. Ya. Yayın bittikten sonra hiç durmadan aralıksız 45 dakika bu türküyü söylemen lazım. Dağlarda hem de. Da. Günaydın efendim. O Merhaba kimde görüşüyoruz? Zeynep nasılsınız? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Neredesiniz şu anda? <gülüyor> Maalesef. Bu arada... Ne yağmur ne kar? Trafik de yok. Buraya girelim. <gülüyor> Neredesiniz? Neredesiniz? <gülüyor> Tuna Caddesi'nden Sıhiyye Çokkaklı Otopark'ın önünden Sıhiyye'ye doğru yürüyorum. Sıhiyye tam... şu anda ekvatora en yakın noktası Ankara'nın o zaman. Ne güzelmiş. <gülüyor> Zaten Sıhiyye için yaşanılacak çok... yer diyorlardı Ankara'la. Çok az kar yağıyor ve hiç gerek yok. Herhalde kimse buraya ulaşamadığı içindir. Gene kar yağıyor ama oraya... E, hayır burada hafif sulu sepken yağmur var. Sulu sepken evet. ya gir. Zeynep Hanım. E... Haberiniz olsun istedim. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> sağ olun. Nispet yaparcasına sulu sepken. Sulu sepkenle nispet yapılıyorsa artık geldiğimiz noktaya bakın Siz yani. Siz yürüyorsunuz ama trafik fantuş değil mi Zeynep Hanım sığıydı. Hayır hayır hiç değil yani muhtemelen buraya ulaşamadı henüz arabalar. 90-100'de ee, gidiyor yani oradaki arabalar şu normal anda. Normal trafik bir de her tarafta bir su birikintileri olduğu için arabalar biraz zor ilerliyor. Yani evet. biz hep trafikte e, araç içindeki dinleyicilerimize buradan sesleniyoruz da sizin gibi yaya olan dinleyicilerimize de yol kenarından çok gitmenin o birikintilerden foşut diye su geliyorsunuz. O Zaten da büyük sıkıntı. Zaten şey onlar için kullanıyoruz daha, daha çok. Ha, yani şey havaya değil yana tutuyorsunuz. <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Sağolunuz efendim. Hoşçakalın. Kolay değil ya. Bu şehirde yaşamak için kafayı çok çalıştırmak çok lazım. Çok çalıştırmak lazım. O yüzden hep beraber şükür edelim. Dalgın dalgın yürüme bir şey yok. Yok. Kafayı çalıştıracaksın. Şemsiyeyi hop tutacaksın. Yol kenarından yürümeyeceksin. Yani onlara dikkat edeceksin. Zeynep Hanım gibi şemsiyeyi adeta vücudunuzun bir, bir uzantısı haline Aynen getireceksiniz. Öyle. Fahir nerede? O boynundaki şeyden bağlayalım. Günaydın evet. efendim. Huhumangero. Huhufingo. Maalesef. Bu arada bir e, tartışma başladı. E, Bahar hocam demiş ki e, şehir içinde kar yağmıyor. Lütfen sulu sepken demiş. Sulu sepken ya gir ya gir. Üreyorum agir agir. Yalnız e, bir kere daha e, bu türküyü söylemeni tabii ki istemiyorum ama incek fantuş. Ay yok mu kolonya yok mu radyoda ya? İstanbul yolu nasıl acaba? Biri bir yardımcı olabilir yani mi demiş? Ben o kolonyayı kapaya dikeceğim. O noktaya geldim artık. Yapmaya Vallahi o noktaya, noktaya geldim sevgilim. Hem biraz vücudum ısıtır belki. Öyle bir şey yapma sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Yapmayacağım <gülüyor> Tabii <de>. ki. <gülüyor> Yapmayacağım de. Söz veriyorum. Günaydın efendim. bu manjero. Huho fingo. Telefon hatlarımız bile şey oldu. Soğuktan, sulu sepken mi geldiniz? Abi sonra? sabah ben benimle konuşurken öyle oldu. Dur bakayım. Sen nasıl hattan düştün Oktay? Ne Buraya bileyim ama? abi yağmurdan herhalde. Yağmurdan hattan düşenler. Alışkın değil ya şehir. O zaman bir daha şansınız Bir izleyelim. daha deneyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Cihan. Cihan Bey neredesiniz şu anda? Ee, Anadolu Uvarındayım. Anadolu nun. Nasıl durumlar? Ya, çok kötü değil İstanbul'un üzerinden geldi. Hı -hı. Sen, Anadolu Uvarındayım. Anadolu nun... neresindesiniz? Şu an tam neredeyim? Ee, Devse'yi de o zaman giriyoruz. Peki var mı yağış? Yağış var da kar mı? Sulu sepken mi? Yok ka kar değil hayır. Sulu sepken mi? Yok çisiliyor yani yağmur. Ne yapıyor Çiziliyor mu? Evet. Adamına göre mi yağıyor bu ya anlamadık ya bana kar şeklinde yağıyor e, Cihan Bey gibi tuzu kurular çisiliyor mu? Nasıl böyle bir yerden bir fark mı ödediniz? Ne yaptınız Cihan Bey? <gülüyor> Yok farktan yani. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi şanslar Hayır. diliyoruz size trafikten. Ya o zaman herkes Anadolu Bulvarı'na. Herkes kısa taraftan. Yani yürü, yürüyerek e, bugün geçirmek vakit geçirmek isteyenler araba lan geçirmek isteyenler Anadolu, Anadolu Bulvarı'na. Günaydın efendim. Huhum Anjero. Maalesef. Günaydın. Kimi görüşüyoruz? Günaydın. Alo. Alo buyurun kimle görüşüyoruz? Cüneyt ben, selam. <gülüyor> Merhaba Cüneyt Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? A bir daha alabilir miyiz Cüneyt Bey? Alo. Alo buyurun dinliyoruz sizi Cüneyt Bey. Ya bir cızır cızır ses geliyor da şeyden. Neyse ama ben incekteyim bu arada. İncek'te kar falan yağmıyor. Beni şey rahatlatmak için yalan mı söylüyorsunuz Cüneyt Bey? Vallahi çok hakikaten çok incesiniz çok zarifsiniz ama yapmayın yani. Yalanla yaşamaktansa gerçekle yüzleşeyim artık. Yok yok hakikaten. Gerçi demin bir kar aracı geçtik. İlk, ilk kar aracını gördüm ben şimdi şeyin ee, Ankara'nın bu Ama kar yok yani. Sizin Hatta... çocuğunuz var mı Cüneyt Bey? Yok. Sulu de yok aynı zamanda. Hiçbir şey yok. Güneş mi açtı oradan? Güneş açmadı, kapkaranlık pis bir hava var ama kar veya yağmur yağmıyor. Yani. Ben, ben bugün arabada belli defa şey. Ya ben bu farları yaktım mı? Yaktım herhalde. Ama niye hala dünya karanlık diye düşündüm. Peki efendim yolcular nereye yolculuğunuz? Ee, Devlet. Yol. Cüneyt Bey, e, bizden istediğiniz bir Türkü var mı? Peki bugün Türkülere yer veriyoruz. Alo. Yok herhalde. Yok herhalde tamam. Bizden istedi... yagir, yagir. Sevgili dinleyiciler. <gülüyor> agir agir türküsünü istediğini düşünüyorum. Bizden istediğiniz türküler varsa bugün havaya da uyumlu olacak şekilde ee, türküleri seslendiriyoruz. Bir ege bir ben bazen beraber. Her bazen... gün disko dediğimiz programımız bugün türkü formu olarak devam. <gülüyor> <gülüyor> Hava durumunun da etkisiyle bugün türkülere yöneldik sevgili dinleyiciler. O biraz reklamlar... Kenan Bey dur iki tane... Tamam. E, tweet alalım o zaman. E, bir iki tane mesajımız var Onları Kenan Bey şöyle demiş. E, Bolu Dağ Karlı demiş. Bolu Dağ gelinliklerini giydi. Aa Serkan Bey'e kaptırdık bu sene. Ondan sonra... Ben de o zaman madem Ankara gelinliklerini giydi kalıbını Serkan Bey'e kaptırdık. Ben de şunu diyeyim İzmir'e gidecek dinleyicilerimize. İzmir'de de nem var yapmaya geldik. <gülüyor> olduk Ankara oldu. damatlık mı giyiyor, gelinlik mi giyiyor ya? Ona da bir karar verelim artık. Yani her şehir gelinlik giyecek diye bir şey yok. Damatlık yani hava ben... kelliğini damatlık olarak düşünebilirsin. Niye abi? Siyah. Siyah oluyor diye? Ama kar deyince gelinlik. Yok ya böyle beyaz bir, beyaz bir takım. Beyaz hoş bir ceket alırsan. Beyaz olabilir mesela. hoş bir takım giydiğini demi düşün Tek bir damatlık. Günaydın yani. efendim. Merhaba. Hayvallar. Kimle yaşıyorsun efendim? Alo. Buyurun efendim isteğinizi alalım. Maalesef. Yok yok Çok şu anda hattımızda olması lazım. İstek deyince yoğun oldu telefonlarımız. Olmadı. Olmadı olamadı. Ne oldu abi bugün ne oldu ya? Su mu kaçtı <gülüyor> santralimize? Sunu sepken ya gir ya gir. Bahşiş Cümlesi... istiyoruz gibi bir şey oldu ya. Yani. Başın telefonun şeyine dedeler Bekleme müziğini su septen ya gir ya gir bir okuyayım da. Dinleyicilerimiz tamam, sağ beklerken. Tamam o zaman onu ayarlayalım 6, 6. ondan sonra şey yapalım. <gülüyor> Sesin de bugün iyi değil ama ciğerden okuduğum için güzel gelecek Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern oh. Sabahlar İyi geldin biraz Nasıl, iyi Nasılsın abi? abi? Nasıl şey oldu, biraz oldu, iyi oldu mu? Faydalı oldu mu? Çocuğumu spor ayakkabıyla okula gönderdiğim az da olsa unuttum. Ama çok güzel oldu biliyor musun? Yani... Oğuktan sen de moral vermek için ne yapacağımı şaşırdın. Sen seni de çaresiz bıraktım farkındayım ama ne yapayım yani? Yok yani yok şey dedi. Papa Twitter'da hesap açmış haberin var mı? Aa. Hımm şu anda 7 kişiyi takip ediyor kendisi ee, ve hemen düzeltmiş polemik yaşanmaması için hiç kimseyi takip etmeyeceğim demiş ee, peki demişler niye 7, 7 kişiyi takip ediyorsunuz onu demişler şey yaptım unfarov demiş kaç takipçisi var <gülüyor> Bunu demiş. şu anda e, 40 bin takipçiye ulaşmış bir balkona çıkayım falan mı diyor acaba ne ne tweet atıyor ki papa ee, papa don't tweet diye madonna şarkısı olsa keşke biz sindirelim bunu. Bir saniye. Başta İngilizce olmak üzere pek çok dilde e, takipçilerine seslenecekmiş. Onun dışında aslında e, bir haber vardı. E, dün akşam <gülüyor> Papa saatlerinde... Papa bunu beğendi. <gülüyor> Papa likeladı. Ziya Facebook'ta olsaydı arkadaşlar insanlar bir takım böyle hareketler yapıyor. Bugün gittim bir fakire yardımcı oldum. Papa bunu beğendi. O, i̇lk ilk tweeti 12 Aralık'ta geliyormuş bu arada Papa'nın. Hadi canım. He, 12 Aralık. 12 Aralık çarşamba günü ne var? nostra yani? Twitter'da bir haftayla mı? ilk önce Twitter giriş çalışmaları bugün yaptı. Ya büyük hafta. ihtimalle balkon konuşmasında da öyle ya. Mesela işte ilk başta insanlar toplanıyor ondan sonra mesela konuşmaya başlıyor ya. Evet. Öyle, o tip bir şey mi zannettin? Ne zannettin? Niye ne yani o ilk tweet diye hemen iyi olduktan sonra bir deneme hello efendim hello world şimdi nedir bu Twitter falan gibi bir mesaj atılması gerekiyor. Yani işte ayinlerden önce e, e, atacakmış tweetleri. E, Ayinden ayine demiş. Gönderilecek mesajlara da yanıt vermeyeceğim diye de e, hatırlatmanım En baştan söyleyildi. Onu da söyleymiş ama... E, Duramaz bence. Esas biliyorsun bir süredir İngiltere e, kraliyet ailesi hakkında konuşulmuyordu, konuşmuyorduk. Doğru. İhmal etmiştik. E, dün akşam saatlerinde bir haber geldi. E, çünkü dün e, gündüz saatlerinde akut bulantı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kim? Catherine. Cambridge düşesi. Yeni Yeni prenses. Yeni gelin, yeni prenses. Yeni gelin, taze prenses. Ee, saray e, ne oldu? Çal kazan niye, niye? Düşünse ne oldu? Ne oldu? Hepimiz aynı mi? şeyden yedik. Hepimiz bir şey olsa bana mı oluyordu? Fişen mi? çips mi? Ne, ne yedi? Ne oldu? Nasıl? Falan filan derken e, mecbur kalıp saray açıklama yaptı. Hamile demişler. Aa tebrik ediyoruz. Hamile. Ya İngiltere tahtına e, bir ortak daha geliyor. En minik ortak olarak e, bakalım. Ee, girecek. Ee, ne zaman şimdi dur bakayım. Şimdi Bugün... Prens Cihaz'ı düşünsün. Valla zaten e, aslında tam tam zamanıydı galiba. Bir süre daha gelmeseydi başlardı dedikodular. Büyük Harry yani Heriden ben bekliyorum şeyi. Çocuk kararını ondan çıkmıştır diye düşünüyorum. William'dan olabilir William, değil mi? Çünkü eşi William ha, e, ama Harry de vermiş olabilir. Harry, Harry de vermiş olabilir. <gülüyor> William hadi artık, bence hadi artık geç çocuk kaldınız. sahibi olun. Yani çünkü genç yaşta bu veliaht olacak. Babamın durumunu biliyorsun. Uzun ömürler versin tabii de yani bir anneannem benim bir yaşayacak bin sene falan diye düşünerek. Ya şimdi baba tabii e, çok çok çok... Babaannem diye düzelttiğimi <gülüyor> de kayıtlara lütfen baba Babaannem mi? E, tabii. Babaannesi zaten... Babaannesi. Babaannesi ne olur? Herinin babaannesi. Herinin. Tamam çünkü doğan çocuk hamma diyecek değil mi Elizabeth'e? Hamma mı diyecek? <gülüyor> benim hamam kraliçe diye anlatacak <gülüyor> uzun süre sonra ee, şimdi uzun uzun şey hesaplanacak onu herkes bir hazırlıklı olsun da nerede hamile kaldılar evet, neredeyken oldu bu iş nasıl oldu ne yapmışlar olabilir falan diye az çok belli olan soruları İngiliz e... tabloid gazeteleri şu anda takvimi getirin bana demiştir <gülüyor> büyük Muallim. ihtimalle onun hakkında çalışılıyor yakında da e, isim konusunda şey olacak bir polemikler yaşanacak Artık mesela bir kız çocuk olduğunu düşün. Elizabeth mi konacak ismin? Dayanımı. Ama istifra noktasına gelindiyse o zaman bir aydan fazla olmuş olması lazım. İstifra noktasında. Tamam canım yani neyse. Ona göre yani buradan tablo şeylerine hemen böyle bir... Sen o konuya daldın değil mi? Ne zaman olmuş? Tabii ben şu anda hesabını yapıyorum. Galiba o üstsüz fotoğrafların çıktığı döneme denk geliyor benim basit hesaplarıma göre. Herhalde gazetede gördü aklına geldi William. Gerek edelim. Valla isim falan konuşmaya başlanır mı acaba ya? Yavaş yavaş başlar. Bence Heather kız olursa çok güzel bir isim. Heather mı? <Gülüyor> Elizabeth ama abi tabii nasıl Heather ya Elizabeth. Elizabeth? Bir isminin Elizabeth olacak Victoria. kesin. Victoria bence Victoria koyacaklar. Victoria mı? Niye ya Diana koymazlar mı? Diana da olabilir. Diana yani. koyar Diana ama Elizabeth acaba taş koyar mı Diana'ya? Ben benim o geldi aklıma. Ama yani şimdi o koyarım. kadının ismini koyarsanız vallahi hakkımı helal etmem Kaçıncı, dedi üçüncü mi? Kaçıncı Victoria önemli olacak? Öyle olabilir. Kız olursa Victoria. Erkek olursa. Yani orada da koyamayacakları bazı isimler var. Ne Dük, mesela? Dük. <gülüyor> ya çocuk Dük değil ki. <gülüyor> çocuk Dük değil ki diye. Tahtın üçüncü varisi olarak gelecek Bebek. Daha şimdiden nelere e, aday olduğunu, neyin liderliğine aday olduğu konuşuluyor. E, yani Silahlı Kuvvetler ve Anglikan Kilisesi'nin liderliğine adaymış. Daha çocuğun şeyi Dur, yok Daha ortaya. yürümeden. Daha yürümedenin ne ya? Daha bir şey Liderimizin yok. Liderimizin gazı var şu anda. <gülüyor> Böyle bir şey. Dün dünya neşve içinde kaldı dünya. Dün akşam saatlerinde ne kadar çok ihtiyaç Tehrik varmış. Ediyoruz, hakikaten de. Yani zaten insanoğlu ha, olarak olsun. biz e, bebekleri sevmemizin sebeplerinden bir tanesini ben şey olarak görüyorum. Herkes seviyor işte yani. Tabi. Böyle bir bakıyorlar bebeğe falan. Hani kadınlarda biraz daha içgüdüsel olarak ah canım var da Hı -hı. erkeklerin de sevmesinin sebebi insanız, insanlık devam ediyor dünyada diye bize alttan alta bir mesaj. Bir de her şeyin yavrusu, yavrusu da varmıyor. daha sevimli ya. Ege yavrusu daha onu, sevimli onu, Ya Her şeyin küçüğü daha sevimli. E, tabii ki birkaç hayvan birkaç şey herkesin tiksin diye bir şeyler olabilir onun yavruları sevimli onun yavruları, yavruları ona göre ama yani onları düşünmezsin sevimsiz çocuk olduğunu da itiraf edelim burada tabii ama, ama, bizim dükkana iki sonuçta. sefer geldi mesela farklı farklı Ay, iki evet, çocuk üstelik. maalesef sevgi dinleyiciler ne yapacağımızı şaşırdık yani. elinde gazeteyle gelen çocuk mu olur ya Açtı böyle, babası hamburger Neyse, yiyordu, çocuk mi? gazete okuyordu. Neymiş babası... efendim, Yavrumuz gündemi takip ediyor. <gülüyor> Yavrumuz de... De takip de gözlüklü. Çocuk, cüce mi çocuk mu? Biz ilk başta onu da anlayamadık dükkana geldiği zaman. <gülüyor> Açtı, babası patates kızartmasını, barbekü sosuna batırıp batırıp yiyor, batırıp batırıp yiyor. Çocuk köşe yazısı okuyor gazeteden. Böyle bir şey var mı? Böyle çocuklar da tabi. Yani tabii ki... Yani o ne kadar küçük olursa olsun o da sevimli bir şey değil. <gülüyor> Her şey küçüğüdür sevimli olacak. Gene <gülüyor> <gülüyor> Onu yarıya bözer sevimsizlik şeyi iki, ikiyle çarpılır. O şu ya. çocuğun gazeteden kukulete yapıp kafa tokuşturmaca cefa oynaması lazım. Kafa tokuşturmaca mı? Böyle iki tane kukulete yapıyorsun çocuklara. Onları böyle tokuşturarak deve güreşinin kafa üstünden yapılan. Güzel <gülüyor> bir şey. Ya böyle bir şey işte Tebrik ee, ediyoruz o zaman Tebrik ediyoruz Sarayı. Aman sağlıklı olsun da demiş Evet doğru Sağlıklı olsun da ee, Üçüncü Ne oluyor şimdi ya Kaçıncı oluyor? varisi oluyor Prens Charles var oğul Dördüncü var. varisi olmuyor mu ya Üç demişler de Üçüncü sıradaki varisi demişler üç. Üçüncü sıradaki varisi tabii. Birinci sırada Prens Charles ikinci sırada Oğlanlar William'la Herigil Üçüncü sırada da Ama o üçüncü, ikinci sıradakiler de İki ve üç olmuyor mu ya bir tane sonuncu diğeri kadük mu oluyor? Ha doğru. Bir iki niye üçüncü? O zaman dördüncü var. sıra oluyor değil mi? Yoksa bunlar çiziler mi çalsın üstünü? Çalsın <gülüyor> üstünü çizilerse çok acıp çok fena ya. Bir dakika ya diye aramamışım gözler. Beyefendi demiş. Ben burada yani tamam. Ne hani o zaman? Bir defa şey yapmıştır. Hayır birinci sırada benim, ikinci sırada William. Heriye e ayıp oluyor demiş. Acaba şey mi Heri Heriye değil de size ayıp etmişiz falan diye. Harry dedi. daha öğrenci pasosu taşıyor diye sayılmıyor mu acaba o? Paso kullananlar çünkü benim bildiğim kral olamaz. Kardeşim pasosu kullananı kral yazmıyorlarsa daha şeyin diye bes kullananın diye varisi gösteriyorlar o zaman. He, doğru o da doğru ya. Ama pasosu doğrusu, de kullanma yok. Daha rahim ilk önce Benim be, de annesinin karnında bir hüküm, hükümetli kurs. Öyle bir şey olsa mesela, e, mesela OTTÜ'ye geldi çocuk. Mesela bu. Çocuk mu? He, şu anda doğmamış olan çocuk. Mesela OTTÜ'de okuyor. Ona bir kimlik verdiler mesela. Orada diyor ki mesela OTTÜ otobüslerine binemez. O kartla olunabilir mi acaba kral? Yoksa... O da engel mi? Mesela dedi ki paso almak istemiyorum ben tam biletle gidip geleceğim her yere Ankara'da dedi. Tamam. Mesela o tercihini belediyeye bildirdi ve paso hakkını kullanmadı. Ama o verilen Gene kimlikte mecbur yaz, yazıyor yazar yazar yani. Lazım, o yazıyor otobüslerine binemez diye. Orada ne olacak? Ee, sarayda başka bir kimlikle başvuracak. Çünkü kimlikle, öğrenci kimliğiyle de aslında şey oluyor. Oxford otobüslerine binemez. Binemez diye. Neyse daha erken belki bunları düşünmek için. İyi şanslar diliyoruz. Güzel bir hamile geçirmesini diliyoruz. Tüm hamile dinleyicilerimize de aynı dilekleri. Sadece e, düşeslere efendim kontestlere değil tüm hamilelere güzel dileklerimizi sunuyoruz burada. Yazı tura atmanın e, %50, %50 deniyordu ya evet. olasılığı. Bu yalanmış abi. Yazı biraz daha mı yüksekmiş? E, yazı olma ihtimali %51'miş evet. Evet, o, o, taraf, o taraf daha ağır çektiği için e, o hesaplanmış. Bunu uzun uzun anlatmış bir e, benim adamım Profesör Persi. Kahvede mi? <gülüyor> yok ya şeyde kafeteryada. Şeyin e, okulun kafeteryasında. Öğlen yemeğinden sonra buluşmuşlar. Arkadaşlarıyla birlikte bunu açılmış. Bu arada e, trafik cezaları coştu. Ama yazı ile hiç alakası yok ki onun. Nasıl? Yani... Parayı böyle nasıl dikine nasıl? koyup da hangi tarafa düşeceğini beklemiyorsun ki. Orada eşit bir şekilde dönüyor. Sonra elinle yakıldığı ip havada daha dönmesi devam ederken ona şey müdahale ediyorsun. Biraz palavraymış o. Ya hiç müdahale edilmediği zaman diyor galiba. Hiç müdahale edilmediği zaman. Öyle da demiyor da yani. Ben öyle diyorlar. Şöyle diyor parayı dik koysan. Hmm. Ondan sonra ne tarafa düşecek desen, hadi belki. Şimdi hocamıza göre yazı tarafı tutularak atılan madeni paranın düştüğü anda tekrar yazı olması ihtimali yüzde bir. Atıyor. Atıyor Sevgi'nin İğiten. Biraz da cezalar diyoruz o zaman. Hızlıca onlara da bakalım. Trafik cezaları mı artmış? Trafik cezalarından önce e, Rütük Simpson'sa ceza vermiş. Onu biliyor musun? Simpson'lara. Duydum onu. Onu, onu vermiş. Hombol ücündem yediler cezayı. CNBC'ye 52.900 TL para cezası vermiş. Bunu vicahiye çevirme şansı var mı acaba? <gülüyor> Yoksa... Neye çevireceğimizi şaşırdık. <gülüyor> Yoksa bu parayı ödeyeceğiz mi? Bir de 349 bin sürücüye telefon cezası gelmiş. Bu yılın ilk 10 ayındaki e, trafik cezalarının Z raporu çıkmış sevgili dinleyiciler. E, ondan sonra Benim hakımda bağıra bağıra telefonla konuşan kadına ceza kesmişlerdi umarım. Tam anlamıyla işte hani telefonla konuşurken trafiği tehlikeye atmak o. Yalnız fark ediliyor değil mi ya bir adamın? Yani ben görmesem de şoförü telefonla konuşan adamın araba kullanması bir şey oluyor. Kadının da aynı şekilde öyle. Ama şey de var. tehlikeli oluyor yani. Şimdi ben düşünüyorum da bazen bu araba kullanmayı çok hafife alıyoruz. Yani insanın e, altyapısı evrimi daha o kadar hızlara... Uyum sağlayacak kadar gelişmediği gibi geliyor bana. Yani işte böyle biz koşma hızında etrafımızla ilgilenebilecek kadar şey olmuşuz gelişmişiz. Hmm. 90'lı ile giderken o kadar hızlı gitmeye de gerek yok da o hızı biz bünye olarak ne kadar kabullenebiliriz ki? Evet, Bir doğru. taraftan da işte yok sigara içeyim yok teyple oynayayım telefonla şey yapayım falan der ki araba kullanmak çok kolay gibi geliyor da çok zormuş aslında düzgün kullandığında. Valla özellikle ceza yemeden çünkü e, bu yılın 10 ayında trafikte cep telefonu kullanan 348 bin 979 ceza kesilmiş. Ne kadar telefonla konuşmanın şeyi biliyor musun? Kırmızı ışıkta kesmişlerdi o cezayı sen biliyorsundur. Çok oldu ama ya o. zamlanmış mıdır diyorsun? Çok, ben bir de kırmızı ışıkta konuşurken kesmişlerdi. Araba, arabam duruyordu yani dururken gelmişti. Benim trafikte telefonum çalınca açmıyorum. Hem bana bir heyecan oluyor. Yani 10 dakika sonra acaba kim aramıştı diye bakacağım diye kulaklık abi kulaklık yok mu senin şeyinde var da onu takmak da ayrı bir şey onu, binerken, yani, binerken takacaksın. takacaksın onu sonra hazır, telefon çalmazsa şey kulağına takmayacaksın canım kulaklık duracak şeydi. Yani şöyle fik fik ondan ya onun işte o kulaklığı fık. o kabloları çözmüyoruz falan telefondan daha tehlikeli gibi geliyor Hazır hale getireceksin. Böyle açacaksın onu. Hı hı. Ya da ya da Bluetooth. Pek çok dinleyicimizin konuştuğu gibi. Ona çok özleniyorum aslında. Bluetooth. Bu arada monarşi uzmanlarından Sinan Bey dinleyicilerimizden. Evet. Krallık babadan oğula geçer. Ee, William'ın oğlan 3, Harry 4 olacak demiş. Şey sıralamasından. Ha. Çok teşekkür ediyoruz. bu Kardeşten kardeşe oluyor. geçmiyor. Yani kral öldüğünde evet. kralın kardeşinde değil. Aynen öyle. Önce... Vay be ne kadar güzel. Bir şey bilen adam ne kadar etkili ya. ya. Nasıl sıyrıldıyor. Anarşı uzmanı da. abi senelerini verdi Sinan Bey bu şeye. Ve bir gün işe yarayacaktı <gülüyor> Buyurun artık hayattaki <gülüyor> amacınıza ulaştınız. <gülüyor> Okul önünde bekleyene de ceza var bu arada. Ben bugün gideyim de bizim programı dinlemeyen arkadaşlarımla bu konuyu konuşup havasını atayım Sinan Bey'den öğrendiğimizi. Tabii kaçıncı var? Peki sana bir soru. Nerede şey yapacaksın? Söyleyeceksin. Bizim dükkanda <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'e soracağım. Ahmet gel. Sana bir sorun mu? O okul önlerinde falan velilerle konuşacaksan yani ee, öyle bir şey. Ona da yapabilirim. <gülüyor> okul önünde bekleyen 169 lira ceza kesilmiş Kütahya'da. Nasıl? Ee, bazı erkeklerin jandarma erkekleri 18'e... Ama ama liselerin önünde kızları bekleyen erkekleri kızları mi kesilmiş? Erkekler herhalde. Ben de turşucuya kesildi zannettim. <gülüyor> Turşucuyla yine tek mücadele eden müdür muavinleri maalesef. Onlara kaldı. Ya çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey gündem için. İsterseniz e, camdan yağışı izlemek için biraz müsaade isteyelim dinleyicilerimizden. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Six Degrees of Separation Radyonu sayıda Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler. Saat 9.38 Buyurun efendim. Ne? 9.38 mi? Evet. Teşekkür ederim. Tebkiyi aldık. <gülüyor> program ses getirdi. <gülüyor> Japon uzmanlar uzaya yolculuk yapacak astronot Koichi Wakata'ya da... sıkı çekiyorlar. <gülüyor> Kimse başvurmamış. Yok yok bulmuşlar. Eee Koichi Bey'e şans, iyi şanslar diliyoruz. İyi şanslar diliyoruz. Sadece şanslı parlasın. Ee, bir e, biraz da neşeli bir arkadaşımız Koichi Wakata anladığım kadarıyla neşeli bir astronotumuz. Gelecek yaz ayında, burada bir fotoğrafı var doğrudan ben anladım. Ee, gelecek yaz ayında 6 aylık bir araştırma e, için uzaya yolculuk yapacakmış. Ama sıkılmasın diye yanına bir tane minik robot vermişler. 34 santim boyunda. Çılgın Türk. <gülüyor> <gülüyor> küçük bir robot mu yapmışlar. Vallahi küçük bir başır ama biraz da hafif. 1 kilo ağırlığında. Ee, 34 santim boyunda. Ee, robota yüklenecek programla Vakata'nın yüzünü algılayabilmesi sağlanacak. He, ondan böyle şey mimikleri Aslında. kuvvetli olan bir arkadaşımız Vakata. Burada bir bir surat Vakata'yı mı gönderiyor? Lastik bu, surat. Vakata'yla beraber işte bu robotu gönderecekler. Ama ha, bu, robot yüzünden mi anlayacak şeyi? Yüzünden şey anlayacak ona göre tepki verecek. Aslında yani en büyük hayalim o benim teknolojide. Ya şimdi tamam emirleri anlamaya başladı bilgisayarlar bugün biraz oturup katsan. Hakikaten konuşarak bilgisayarını idare ediyorsun da ne uğraşacağım falan Bir de bilgisayarı konuşarak kullanmak gürültüden başka bir şey değil Bakarak kullanmak Bakarak kullanmak daha doğrusu ağız yani, burun oynatarak evet, kaşından gözünden anlayan diyorsun Kaşınla televizyonu göstereceksin Çok güzel o Veya o böyle güzel. fısıldayarak şimdi yayında nasıl yapacağım bunu. Biraz kız Biraz kız gibi. Çok güzel olur ya öyle bir şey Hakikaten. Ve hep gözünün içine bakan bir robot olması lazım. Kaçtan gözden anlayan robot yani. İşte Tabii. bunu yapmışlar zaten. Bunu yarın bir gün evlerimize kadar girer bu. Televizyon da anlar, şey de anlar. Yalnız başkasına mesela kaç gözü yaptığın zaman üzerine alınma ihtimali var işte robotun. Yalnız bir yapay bakıyorsa gelişmesi lazım. Baya bir gelişmesi lazım. Çünkü mesela bir insana shit dediğin anda neye shit dediğini bilir ya. Mesela? Mesela konuşuyor shit dediğinde... Efendim şey, diye de, de, zıplıyor mesela Şşş dediğinde zıplamasını durdur. Robot neyi ne yapması gerektiğini orada kestirebilmesi Veya mesela dersen. zıplamıyor robot oturuyor mesela e, robotun karşısındaki robot sahibi mi denir onu? ne denir? O kişi mesela espri yaptı Şşş dedi ondan sonra. Orada hemen gülecek mesela. Mesela o şişle <gülüyor> bu şşt'in farkını bilmesi lazım diyorsun değil mi? Evet tabii. Anladım. Çok çok güzel anladım değil mi? Örneğin mesela çocuk işte. robota gideceksin Şşşş. Diye kesen bıçaklarımız diye, bu bir şey. Veya çıtıcık mesela dönecek böyle, arkasına bakacak çalıların arasında hiçbir şey yok, gidecek. Said bir şey yaptım ben burada. Evet. Ee, ben anlamadım. Onu... Robo, robot hiç anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Zor işte, yapay zekanın gelişmesi lazım dedim mi işte? Ee, onun gibi. İnsan yani... zekası da şu anda yetişmedi yani. Onu... <gülüyor> Valla vaktimiz olsa reklama gidecek olmayızsak ben soracağım neydi o çalılardan gelen Sait Faik'in bir hikayesidir. Ha ha ha. Ha onu mu yapıyorsun? Hiç, hiç değil mi? Hiç dist. <gülüyor> Onun gibi yani nereden anlayacak? Okuması lazım. Bilmesi Okuması lazım, lazım. Yani, doğru. O yüzden e, yüklediğiniz şey çok önemli robota. Bir robot istiyorum deyip robot almayın. İçinde ne var bunun? Ne yüklü? Şeklinde robot öyleye giriyor ya. Yani öyle bir şey gibi değil bu. Ne derler eee Kettle alır gibi, çemaşir makinesi alır gibi diye O canından bir parça olacak yani. Aynen öyle. 34 santim dersin. Ne zarar gelecek bundan? 1 kilo dersin. Ne zarar gelecek bundan dersin? Yanılırsın. Yanılırsın ki neye yanılırsın? Günaydın efendim. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Herkese görüşürüz. Murat Koç. Murat Bey ee, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Nedir durumlar? Siz de ee, türkü çığırıyor dik, musunuz? Dikmendeyim. Burada e, yağmur yağıyor. Evet şey soracağım ben ya. Buyurun. E, Bugün yayında Ankara gelinliklerini büründü dendi mi? Ben. Ben de bir dinleyicimiz ha. açtı. Onun yolunu. Hatta acaba damatlık mı falan diye Biz konuyu kapatmaya çalıştık. Of. Ee, ama olmadı. yani. Ne, neyse geç kalmış. Kısmet gelecek seneye yapacak bir şey yok. Sen i̇lk artık. ben diyeyim dedim de siz ilk ya. olmak istediniz değil mi? Maalesef ya. O Maalesef. fırsat kaçar mı? Maalesef yani. Maalesef. Maalesef. İyi o zaman. İyi yayınlar diyorum. Hoşça kalın diyorum. İşiniz <gülüyor> gücünüz rast gitsin diyorum. Siz yayını dinlemeden bunun için aradınız mı bizi? Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Valla bunun için aradım. Yok yayın şeyi yok. Radyom yok. Denmemiştir herhalde diye aradı. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz iyi bir radyo dinleyicisidir Murat Gürdülak Koç. Radyosuna sahiptir. Radyosu yoktur ama radyosuna sahiptir. Yani Ankara'da yılın ilk karı yağdığı zaman hemen arar. Ben normalde bunu kimseye bırakmazdım yani de. Ee, yavrumu botsuz gönderme fikri kafamda çıkmadı. Bizim kafamız için. karışıktı Biz biz bir de sulu sepetken diye geldik radyoya. Evet. Sonra kar olduğunu anladık. Yani Serkan Bey bu bu sene yalnız ben şimdi Ankara gelinliklerine büründüğü ilk söyleyen ben öğreneceğim oldu. onu eğer inceye gerçekten kar yağmadıysa, zamansız yok, bir yağmış, şekilde yağmış, Ankara gelinliğine büründü kullanıldıysa Serkan Bey de kötü günler bekliyor. onu alırlar onu Al, öyle olur. bir durumda zaten alırlar evet, yani ağustosun ortasında Ankara gelinliklerine büründü demekten hiçbir fark yok teknik olarak yok. Tamam, hava soğuk evet. olabilir ama evet yani bakacağım zaman, ben bürünmüş mü diye yok yok bürünmüş Büründü, büründü diye pek çok tweet geldi. Büründü, <gülüyor> büründü. özellikle ince. Incekten... Büründü diyenler <gülüyor> fablasın diye ya sonra bakalım ne O zaman robot konusunda da şeyimizi yaptığımıza göre uyarımızı yaptığımıza göre 34 santim bir kilo olmasına rağmen lütfen dikkat edelim dediğimize göre. göre en bu. Hobbit, Hobbit, Hobbit'ten bahsedelim biraz. Hobbit filminin Yeni Zelanda'daki gösterime giden izleyiciler üç boyut çekimler nedeniyle bulandı? yarıda bırakmışlar. Baş ağrısı ve mide bulantısıyla çıkmışlar. Bu arada Hobbit'te çok yakında e, radyodun özel gösterimlerinde evet, da müjdeleyelim dinleyicilerimiz. buluşacak sevgili dinleyiciler. Özellikle serinin meraklıları, kitabın meraklıları. herkesden önce dinlemenin de e, izlemenin de keyfini yaşayacaklar. yaşayacaklar ama 3 boyutlu mu olacak? Yoksa normal mi olacak? Onu bilmiyoruz. Ama Yeni Zelanda'da şey olmuş üç boyutsuz filme film demiyorlar artık aksiyon dünyasında bir telefonumuz daha varmış yazıkmış günaydın efendim kiminle görüşüyoruz günaydın Handan ben Handan Hanım hoş geldiniz neredesiniz şu anda hoş bulduk ofise gitmeye çalışıyorum sırf içiniz rahat etsin diye aradım Ege Bey ne oldu neredesiniz şu anda ben İncek'ten geliyorum ciddi bir kar vardı rahat olun <gülüyor> sıkıntı yok Nasıl ya ben oraya, oraya Yavrumu spor ayakkabılarla gönderdim Nasıl rahat edeyim Handan Hanım Hayır yani e, yalan bir haber yok Sıkıntı yok onu demek istiyorum Hani o kötü olmuş ama Haberin e, gerçek olması benim için aslında en acı tarifi Handan Hanım Ama çok teşekkür ederim sağ ol. O zaman Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> mu kar nasıl durumlar orada e, Çok kar değildi ama yani Sabah 7.30 gibi başladı o Hemen bu. tuttu sıkıntı oldu zaten Hemen tuttu Evet. Şu anda var mı yani peki son durumda? Şu anda bilmiyorum. Artık ben ee, şey tarafındayım, Bahçeli tarafındayım. Orada yedik Ama yedir, ben doğru. gelirken bayağı şeydi, yoğunlu trafik. Yoğun Burada diyorsunuz. hiçbir sıkıntı yok. Hafif yağma var gibi sadece. Hmm. Başka bir problem yok. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Rica ederim. Ne demek? Kolay gelsin Sağolun efendim. Sağ olun efendim. Bu arada Volkan Bey de e, bir bize şey atmış. Bu sabah İncek bir fotoğraf açmış. Atmış ama fotoğrafı açamadık. Maalesef Volkan Bey'den ricamız basına yani, yapılan bir saldırı daha. <gülüyor> ee, yine bir ideolojik yaklaşım. Lütfen açılan fotoğraf gönderiniz. Açılan fotoğraf sayısı. Ee, diyoruz. Bir telefon gelmesi en e, büyük umudumuz şu olayın üstüne. E, evet zaman şu anda için. E, bakıyoruz. Bülgeden evet. geliyor telefon. Felaketmiş etmiş incek diye anladığımız kadarıyla onun da ciğerleri yanıyor. Bakıyorum hemen mesajın devamında şöyle yazmış Sulu Sepken ya gir ya gir türküsünü o da yakmış. Yakmış mı? Evet. Yazık. Bu arada çalan telefonlardan özür diliyoruz ve kapatmak istiyoruz. Aa <gülüyor> diye <gülüyor> açılıyormuş telefon. Merhaba efendim. Hello. Kimle görüşüyoruz? Ben Müge. Müge Hanım hoş geldiniz. Hoş Nerede geldiniz Müge Hanım. Ee, İncek değil. <gülüyor> İncekte hiç böyle bir titreyen, çenesi tıkırdayan bir çocuk sesi geliyor i̇şte mu? Ben de birazdan bir toplantı etmek için çıkacağım. İncekte kar durdu. Durdu mu? Evet. Peki, ama mu gene de hoş bir şey değil yani bu çocuğu böyle şeyle yollamak. Onun için kendinizi iyi hissetmeniz için hiçbir neden yok hmm. ama kar durdu. Kar durdu diyorsunuz. Peki, tesellimiz olsun. <gülüyor> bir şey diyeceğim peki tuttu mu Müge Hanım? Çok az. Çok fazla değil yani. Hmm, çok yani, fazla değil. Rahat, rahat, Aa, yani biraz da yağmura dönmek üzere o yüzden de herhalde erir. Sulu sepkene dö dönderir diyorsunuz yani. <gülüyor> Yok sulu sepkeni kalmamış bunun. Kalmamış İyi yağmurla o zaman aşağıya. Yağmura dönmek üzere ama <gülüyor> gene de hiç hoş değil. Çok teşekkür çok ederiz Müge bir Hanım. Biraz daha ciğerden vurun. Be. Çocuk bir de zayıf değil isterseniz. Çocuk zayıf. Siz bunu besleyemiyorsunuz diye <gülüyor> bak. Siz başka haberlere gidin ben nerelerden vuracağım daha. Peki çok teşekkürler <gülüyor> efendim. Görüşmek ederim. üzere. Ben anlamadım. Başka nereye gidin? Bizim misafirimiz aynı zamanda. Ha ha Müge Hanım. Müge Hanım. Doktor evet. Müge Hanım mı? Doktor Müge ha, Hanım. tamam ya Müge Hanım. Tamam. Müge Hanım gerçekleri söyler. Ben onu söyleyeyim yani. Ağır konuşur bir de. Ağır konuşur. Yine kibar davrandı sana bu sabah. Ne izleyelim? Normalde geçen, fark etti geçen bana bir bağırdı dükkanda. Yani e, ama gerekli dersi aldım ben. Çok teşekkür ediyoruz Müge hocamızın. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Yeliz ben Antalya'dan. Ama şimdi nispet yap, yani nispet kaldıracak Aynen durumumuz onun yok. Için. Aynen onun için arıyorum. Şu an dışarıda güneşli, e, harika bir Derece verin. Bilgi ee, Yaklaşık 18 derece sanırım. Yuh. Bir saniye hemen kontrol ediyorum. Nereden sizinle. kontrol ediyorsunuz? Derece mi var? Ee, Nasıl? Evet derece var. Bilgisayarımda yüklü. Oradan net. <gülüyor> Bilgisayar <gülüyor> da <de> var diyorsunuz. <gülüyor> ee, gerçekten çok güzel bir hava. Ben eski Ankaralıyım. Evet 16 derece şu an karşımda 16 derece. De. Ne zamandır evet. Antalya'da yaşıyorsunuz? Yaklaşık 4-5 aydır Antalya'dayım. Ne iş yapıyorsunuz orada? Home çalışıyorum. Home <gülüyor> home Denizsiz şehirde nasıl yaşıyorlar abi? Lafını ettiniz mi? Antalya'ya gittikten sonra yoksa İstanbul'a özgü e, evet. bir şey mi? 20 dakika ötede deniz. E, Eşimle de yürüyoruz. İşte balığa gidiyor. Ben kitap okuyorum deniz kenarında. Çok güzelmiş bunlar. Ama ne güzelmiş Home Office'iniz. Yani Home Office çalışmak çok güzel bir şey. Bir de e, Antalya'nın denizi harika gerçekten. Şimdi evet. denize gelen insanlar falan var görüyoruz. Ee, güzel bir şehir ama Ankara'yı da özlüyorum. Orada Ankara, peki Ankara. Antalya'da anne babalar mesela bugün çocuklarını spor ayakkabıyla okula gönderdiklerinde hiç şey olmuyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Yok sandalette gidenler bile var. Sandalette bile Abi. gidebilir. Sizin kızınız. E, ama bir şey olmaz o. Kapalı ortamdadır. O kadar endişe etmeyin bence. Peki efendim. çok Sizin yok değil <gülüyor> mi çocuğunuz? Henüz yok. Home de de ofis çalışanları olarak en yakın. Deefendi ya, çalışıyor mu efendim? Evet, aynen. Beraber aynı işi yapıyoruz. O da mı home office? Oda da home office. Aynı home mu peki? Aynı home değil. Farklı firmaların e, home office'leri. Ama ofis office olarak kullandığınız home aynı home. O, aynı home evet aynı home Aynı oda e, Masalar karşılıklı fakat farklı firmalar Aynı home'da çift ofis diyorsunuz yani <gülüyor> <O> ofiste <gülüyor> evet. ofiste Neler dönüyordur neler abi, abi ben normalde. sana söyleyeyim Hiç dönmayın Ofis içinde ilişki şimdi... yasak ama ilişki olarak <gülüyor> ayrı ofisler olduğundan Serbest ben sana söyleyeyim ilişki var ondan sonra dedikodu var Çekememezlik var. aşk var Her ya, şey var ya Vallahi evet, bence oraya çok... bir tane çaycı lazım, ufaktan alım. <gülüyor> Akıllı, <Hakikaten> yavaş yavaş yüzsün. <gülüyor> çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Yine arayayım bize, eşizse de selam, evet. hoşçakalın. Elverim. Hoşçakalın. Balığa gidiyormuş işi. Işte. Ben en çok oraya takıldım yani. Balığa ne diye acaba? Ben biraz yiyecek toplayayım, <gülüyor> geleyim diye mi gidiyor? Yani. Nasıl? Çünkü homofiz olduğu için evden evet, çıkmak doğru. için bir şey lazım. Yani. Ne yapıyor Birbirlerine yemek için mi veriyorlar adam? Karın karıştı. <gülüyor> Esas home office'den değil de ben böyle yemek işine girdim oradan kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel yalnız. biraz yani Biz kıskanlığımızdan yapıyoruz. Vallahi böyle. kıskançlıktan nispeten nispetle 16 Sandaletle gidilen okula sandaletle gidilen yer. Antalya o zaman esprileri, gidiyor. şakaları kısa bir reklam arası verelim. Bir mükemmel bir gün olacak.